Berber veya kasap olarak hacca gitmenin bir sakıncası var mıdır? Berber veya kasap veya başka bir ünvanla meşru olmak şartıyla kimseyi kandırmadan e, harama girmeden önemli olan o mübarek topraklara ...gitme imkanını elde etmektir. Oraya... ...gidebilen bir kimse... ...hangi yolla giderse gitsin... ...ibadetini yapma imkanını elde etmiş olur. Diğer... ...hacılar gibi farzını yerine getirmiş olur... ...ve hacı olmuş olur. Onun için gitme konusunda herhangi bir vasıf, herhangi bir ünvan fazla önem kazanmamaktadır.